Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala resulillah, ve selamu Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, merhamet ve sevgi medeniyeti güzel İslam'ın, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın güzel muhatapları. Ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan Allah Resulü'nün seçkin ümmeti. Allah subhanahu ve Taala'nın bu dünyada yarattığı her şeyin sebebi bizi çok sevmesidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz en başta bizim mutluluğumuz için gereklidir. Bu nedenle bizi yaratan Allah'ın isteklerine her zaman uymamız gerekir. İslamiyetin içinde hiçbir kötülük, İslamiyetin dışında da hiçbir iyilik yoktur. Hz. Adem ile başlayan kutlu din İslam, Hz. Muhammed Aleyhisselam ile tevhid akidesi ekseninde kemal ve olgunluğa erdiğinde, bütün emir ve nehirleriyle bu doktrin ve bu hakikat üzerine inkişaf eder, ortaya çıkar, yayılır. Bu dünyada, Allah'ın bizden istediği gibi iyi bir insan olarak yaşamaya özen göstermeliyiz. Ahiret hayatımız için, bu dünyada hazırlık yapmalıyız. Çünkü kıyamet gününde, hiç kimsenin birbirisine faydası dokunmayacak ve herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Lokman Suresi 28. ayet gibi ayetler bizi kutlu uyanışa çağırır. Ey insanlar. Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar dirilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Allah bazı sıfatlarıyla kudretini örneklendirir insanlar nazariyetinde. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlarla boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde hareket eder. Ta ki belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir.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 hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır diyerek bizi işaretler sunar. Allah, Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi 156. ayette Benim rahmetim, merhametim her şeyi kuşatmıştır. Buyurur. Rahmetinin sadece insanları değil, bütün kainatı kapladığını ifade eder. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam, Müslim'de geçen bir hadislerinde şöyle buyurmuştu. Hiç şüphesiz Allah Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan sadece bir rahmeti cinler, insanlar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 99 rahmeti ise onunla mümin kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe saklamıştır. Allah kendisinden af dileyenlerden rahmetini esirgemez sevgili dostlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için Kur'an'da Enbiya Suresi 107. ayette çoğunuzun bildiği üzere biz seni alemlere rahmet merhamet olarak gönderdik diğer el buyurulur. Onun rahmet peygamberi olduğunun üzerine basa basa vurgu yapılır. Tövbe Suresi 128. ayeti hatırlar mıyız? And size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. O size çok düşkün müminler hakkında pek şefkatli ve merhametlidir. Allah yüce kitabına rahmetiyle başlar. Bu sebeple Kur'an'da Rahman ve Rahim isimleriyle Kur'an'a başlanılır. Ona sığınmayı çağıran Felak ve Nas sureleriyle sona erer. Ne olursa olsun Allah'ın çok merhametli olduğunu unutmamamız gerekir. De ki buyurur Hak Teala Zümer suresi 53. ayette. Ya ibadiyallezine ala enfusihim ey kendilerinin aleyhine haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah koyduğu kuralları ve hükümleri insanlara tebliğ edip açıklayacak. İnsanları doğru yola çağıracak peygamberleri bu nedenle göndermiştir. Resulullah Aleyhisselam, bu kutlu peygamberlerin sonuncusu. Bütün peygamberlere, Yüce Allah, bazı özelliklerini, fazlasıyla ön planda tutarak çıkarmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ı, yani peygamberler zincirinin son halkasını da, rahmet ve merhamet esenliği ve sıfatıyla ön plana çıkarmış. Dolayısıyla peygamberliği hem evrensel, hem kıyamete kadar rahmeti ve merhameti barındırıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili elçimiz, Resulullah Aleyhisselam'ın temsil ettiği rahmet sadece belli insanlara ve belli gruplara yönelik değildi. Yani hem müminler, hem münafıklar, hem de kafirler için rahmetti. Resulü Aleyhisselam hayatı boyunca insanlara karşı hep bu rahmeti sergilemişti. Kusurlu olsalar da onları affetmişti. İnsanlar için en çok eziyet çekenlerden, hakarete uğrayanlardan ve haksızlığa uğrayanlardan olmasına rağmen en çok affeden ve merhamet edenlerdendi. Hatalarının farkına varıp tövbe eden herkes onun kapısında rahmeti görebiliyordu. Hatalarını bile bile ısrar edenlerse Adalet gelince elbette Hak ettikleri karşılığı buluyorlardı Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilen elçiydi Bütün hayatı rahmet ve merhamet örnekleriyle doluydu Onun şefkatini, rahmetini ve merhametini gösteren O kadar çok hadise var ki Müslüm'ün bir bahsi 87 Noğlu hadisteki örnek gibi Uhud Savaşı Sırasında Uhud Medine'nin 6,5-7 km kuzeyi Mekkeli müşrikler güneyden geliyorlar ama kuzeyden Medine'ye giriyorlar çünkü Medine'nin çevresi Harre kayalıklarıyla çevrili bir ordunun geçebileceği en rahat nokta Uhud'un batı kısmı açık olan tek alan orası müşrikler gelmişler üç bin küsür kişi Bedir'in intikamını almak adına paralı askerleriyle beraber İman ehli, tevhid ehli ilk başta Allah'ın ordusu hakiki ve net bir zafer kazanıyorken bir anda okçuların stratejik bir yanlış yapması ve peşinden ordunun dağılmasıyla büyük bir heyza'nın yaşandığı bir ortam, bir gazve, bir savaş, bir cihat, uhud. İşte o sırada Allah Resulü'nün yanağı yarılmış, dişi kırılmıştı, yüzü yaralanmıştı. Yüzü gözü kan içerisindeydi. Uhud'da kan avadisi var. Bu sebepten dolayı çevrede küçük küçük çukurcuklar var. O çukurcukların içerisinden birisinden çıkarılmıştı düşünce. Allah Resulüne ölüm haberinin yaygınlaşmasının hemen ardından kavuşmuş olan sahabe hem sevinci hem üzüntüyü bir anda yaşıyordu ve sen dua et de Allah bunları kahretsin diyorlardı. Halbuki Allah Resulü ise Allah'ım sen benim kavmime hidayet eyle. Allah'ım mevfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onun için de böyle yapıyorlar diye duasıyla cevap veriyordu ve yine... Buhar Enbiye 54 Müslüm Cihat 104 hadiseyle bağlaştırdığımız bu Müslüm 187'deki gibi ben lanet eden bir peygamber değil, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberim diyordu. Mekke'deyiz 610 yılı Ocak ayı. Küfrün merkezi haline dönüşmüş tevhidin mabedi Mekke, Allah'ın yardımı, Fethi suresindeki Hudeybiye'nin heyzamlarının içerisinden fışkıran bir nur gibi Fethi karşıya çıkarmıştı. Her şeyin bitti dediği bir yerde Allah bitmez diyordu. Allah olunca yer her yer daralsa ne yazardı? Küfür istediği kadar planlar yapsın. Zalimler istedikleri kadar ahazaplar oluştursun. Allah bütün zalimleri milyonlarca yıllık tarih içerisinde daima yerle eksen etmiştir. Ya iman ehlinin, tevhid ordusunun, Allah ordusunun, mazlumların koruyucusu kahraman orduların karşısında Allah onların gerekli cevabını mücahidler kanadıyla, kanadıyla vermiş ya da Azrail ile üstesinden getirtirmişti. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'yi fethetmişti. Bir fatih olarak şehre girdiğinde kendisine onca zulüm ve işkence yapan, kendi yurdunu dar eden kişilerle karşı karşıya geldi. Herkes ne olacağını merakla beklerken, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri karşısındakilere şöyle seslendi ey Kureyş size ne yapmamı beklersiniz ne desinler can düşmanları olarak gördükleri alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Resulü Mekke fethetmiş ve ne bekliyorsunuz diye soruyor ne desinler Hayır umarız. Zira sen kerim olan kardeşsin ve kerem olan kerem sahibi olan kardeşimizin de oğlusun. Halbuki Uhud'da, Hendek'te ellerine fırsat geçen seriye ve küçük seferlerde hiç bunu söylemiyorlardı. Yine de Allah Resulü Aleyhisselam İbnüşamun siresinde gördüğümüz gibi. Bugün hiçbiriniz eski yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekilmeyeceksiniz. Haydi gidiniz. Hepiniz serbestsiniz. Bugün size kınama yoktur. Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum diyordu. Cabir bin Semure anlatıyor yine bir başka zaman. Allah'ın Resulü Aleyhisselam ile birlikte Necid'e gittik. Kuşluk vakti olmuştu. Gölgelik bir yere geldik. Herkes ağaçların altına yayılıp oturmuştu. Resulullah Aleyhisselam da kılıcını ağaca asıp yere uzanmıştı. Bir ara bizi çağırdığını duyduk. Baktık ki bir köylü Arap onun önünde oturuyor. Yanına gittiğimizde bize hitaben dedi ki, bu adam gelip kılıcımı ağaçtan henüz kapmıştı ki ben uyandım. Baktım başucumda duruyor ve bana şimdi seni benden kim kurtarabilir diyordu. Ben de Allah dedim. Bunu duyunca kılıç elinden düştü ve kendisi de yere oturdu. İşte gördüğünüz gibi de Hala oturuyor dedi ve ona yaptığı şeyden dolayı herhangi bir ceza vermedi. Resulullah Aleyhisselam haydi gidebilirsin. Seni affettim deyince bu zat Müslüman oldu. Ebu'l-Hasan el-Nedvi'nin Esirat-ül bir hatıra. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayvanlara karşı da rahmet sahibiydi. Onun rahmet peygamberi olmasından onlar da nasibini almıştı. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Allah Resulü ile bir yere gidiyorduk. Birisi kesmek üzere bir koyunu bağlamış. Hayvanın gözü önünde bıçağını biliyor. Resulullah Aleyhisselam bu şahsa onu defalarca mı öldürmek istiyorsun... diyerek... bu yaptığından dolayı kınamıştı. Resulü İslam yine... kedi yüzünden bir kadının... ilahi cezaya uğradığını... anlatır. Bu kadın... kediyi hapsetmiş. Kendisine bir şey vermediği gibi... hayvanın dışarı çıkıp rızık aramasına da engel olmuş... Kedi sonunda açlıktan ölmüş o kadın da bu yüzden cehennemlik olmuş diye buharide sakatta karşımıza çıkar. İnsan Allah'ın ruhundan üfleyip eşyanın isimlerini, hakikatlerini öğrettiği ve yeryüzünün halifesi kıldığı mükerrem bir varlıktır. Yaratılış özellikleri itibarıyla kainatın özü kabul edilen insanı değerli yapan, ayrıcalıkla kılan en önemli unsurlar aklı, fikri ve bilgisidir. İnsan kendisine bahşedilen bütün özellikleriyle yeryüzünü imar etmek ve yaşanılabilir bir dünyayı kurmakla görevlidir. Bu da ancak bilgi, hikmet ve gayretle olabilir. Tarihte büyük medeniyetler inşa eden milletlerin ardında yetiştirdikleri bilge şahsiyetler vardır. Medeniyetler ancak yüksek düşünce ufkuna sahip şahsiyetlerle yükselir. Bu yüzden tarihsel süreç içinde her millet bilgiye önem vermiş, eğitime yatırım yapmış, geç nesillerin eğitimine ve geleceği hazırlanmasına özel bir önem atfetmiş. Günümüzde de ilimde, teknikte ilerlemiş, dünyaya öncülük etmiş milletlerin en önemli yatırımları, bilgiye ve insan yetiştirme yönelik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rahmet Peygamberi, cahiliye toplumundan zamanlarından altın çağı diye söz ettirilen erdemli bir toplum meydana getirmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın eğitiminden geçen eshab-ı kiram asırlardır insanlığın manevi ufkunu aydınlatmaya ve yol göstermeye hala da devam ediyor kutlu hayatlarıyla. Onun izinden giden Müslümanlar da asırlar boyu ilim, hikmet ve maneviyat önderleri olmuşlar ve olmaya devam ediyorlar. Bugün ilim ve teknolojinin hayatımıza pek çok alanda kolaylaştırmış olmasına rağmen, gittikçe artan varlık ve bolluğa rağmen, insanlığın istediği huzuru yakalayamamış olması, toplum olarak neleri ihmal ettiğimiz konusunda da bizlere ipucu veriyor aslında. Günümüzde modern toplumun problemlerine karşı, Kur'an ve Resulü Aleyhisselam'ın öğretileri, çağın hastalıklarına çözümler sunan engin bir hazine olarak bizi bekliyor. Yapılması gereken şey, Kur'an'ın ve Resulullah Aleyhisselam'ın mesajlarından ve bunların içerisindeki ilkeleri çağın idrakine söyletip yaşamak ve yaşatmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hicretle başlayan ve medeniyet kavramına kök olmasıyla dikkat çeken ana şehri Medine'yi kurması da bu kavramlar arasındaki ilişkinin yaşayan boyutu. Dinin mekan boyutunu temsil eden Medine İslam insanının yetiştirildiği şehirdir. Bu yönüyle Medine kitabın peygamber tertbiyesiyle laboratuvar kentidir. Bu kentte yetişmiş olan örnek nesil işte sahabe neslidir. Resulullah aleyhisselam kendisinin güzel ahlakı tanımlamak için gönderildiğini beyan ederken, medeniyetin temelindeki yüksek değerlerin öğreticisi olduğunu da ifade etmiş oluyor. Hz. Ayşe'nin deyimiyle o, insanla bu değerlerin yaşanabilirliğini gösteren canlı bir Kur'an, şu ifade bu özelliğini ortaya koyuyor. Biz hiçbir şey bilmezken Allah bize Hz. Muhammed'i peygamber olarak gönderdi. Biz Resulullah aleyhissalatü Vesselamı neyi nasıl yaparken görmüşsek onu öylece yaparız. Onun tuvalet adabına varıncaya kadar her şeyi ümmetine öğretmesini Alay konusu yapmak isteyen müşriklerin sorusuna Salman-ı Farisi'nin buhar Vudu bahsinde ve Ebu Davut Tahrat bahsinde verdiği cevap da bunu ortaya koyuyor. Diyor ki evet o bize her şeyi öğretir. Bu ifade Resulullah Aleyhisselam'ın insan yetiştirme işinin sadece inançla sınırlı kalmadığını, hayatın bütününü kapsadığını gösterir. Şu halde İslam, insanı bir bütün olarak muhatap olur. Onun bütününe hitap eder. Peygamber de bütün hayatıyla insanlığa örnek olur. Çünkü insan maddi ve manevi yönleriyle bir bütündür. Bu terbiyenin sürdürülebilirliği de ancak aynı yöntemin nesiller boyunca devam etmesiyle mümkün. Peygamber-sahabe arasındaki hoca talebe ilişkisi İslam medeniyetinin sonraki yüzyıllarında farklı boyutlarda aynı değerlerin yaşatılmasıyla nesillerden nesiller aktarılmıştır. Bu aktarımın ilim, sanayi ve güzel sanatlar gibi çeşitli boyutları da var. Hadis ilimleri başta olmak üzere ilimlerin bir bilenden alınması usulü ilk zamanlardan beri İslam ilim tarihine damgasını vurmuştur. İlmi hayatın medeniyetimizdeki gelişimine baktığınızda ilim kavramının öncelikle kitap ve sünneti ihtiva ettiğini dolayısıyla ilim sahibi olabilmek için öncelikle dini bilginin temelinde yer aldığı bir kültür birikimine sahip olunması gerektiği karşımıza çıkar. Öncelikle peygamberin getirdiği bilgi ve değerlerin merkeze alınması, dolayısıyla insanlığın peygambere talebe olması gereğinin ifadesidir. Bu çerçevede ilmi usullerin ilk temsilcilerinin sahabe arasından çıktığı rastgele bir durum değildir. Fıkıhtaki rivayet ağırlıklı ekollerin İbni Abbas, rey ağırlıklı ekollerin ise İbni Mesud tarafından temsil edildiği, sonradan gelen fıkıh alemlerinin de bu sahabileri izledikleri bilinir. i̇mam Malik, hadis çerbesinde, fıkıh anlayışıyla, Medine uygulamalarının derlemesini yapmak suretiyle, sahabeye talebe olurken, İmam-ı Azam-ı Hanife de aynı neslin, izinden giderek rey ekolünün gelişmesini sağlamıştır. İmam-ı Azam'ın talebeleri, i̇mam Şafii, i̇mam Şafii de İmam Ahmet bin Hanbel yetiştirmek suretiyle bu birebir eğitimin fıkıh ilmi açısından ve içerisindeki sürdürülmesine katkı sağlamışlar. İmam-ı Azam gibi ticaret hayatının içinde de bulunan alimler talebeleri sadece ilmi bakımdan değil, mali yoksulluklarına da kayıtsız kalmamış, ekonomik gücü zayıf olan talebelerine destek olmuşlar. Bu uygulama, Son yüzyıllarda vakıflar yoluyla sisteme bağlanacak medrese ilim konusundaki merkezi konumu vakıf sistemi yoluyla ayakta olacaktı. İlim hayatında hoca-talebe ilişkisi, ticaret ve sanayide de İslam medeniyetinin usta çırak ilişkisi içerisinde gelişen bir kol olarak yansıyor. Yani vahiy peygamberin suretinde sahabenin siretini yansıyor ve oradan gelecek asırlarda ahir zaman sahabesi olmayı arzu eden ümmet için büyük bir örneklik sergiliyor. Bütün mesleklerin peygamberlerden ve sahabeden birer piri olduğunu kabul eden anlayışın belli bir dönemden sonra tasavvufi nitelikle esnaf nizam nameleriyle fütüvatnamelere hakim olması yanında, bir ustaya bağlı olmayan kişilere hakaret maksediyle nursuz, pirsiz adam ifadesi de talebenin hocasıyla, çırağın da ustasıyla tanınıp bilindiğini ortaya okuyan eski tarihi hatıralardan bir tanesi. İnsan yaratılmasıyla yeryüzünde insanlık tarihe başlamıştır. Yaratıklar ins arasında en yüksek, en şerefli ve onurlu varlıktır insan. Allah insanı en mükemmel şekilde yaratarak, kainattaki her şeyi yararlanması için insanın emrine vermiştir. İnsan, akıl, irade, davranışta bulunma, düşünme ve konuşma özelliğine sahip olan, bu farklılıkla diğer varlıklardan üstün olan bir varlık. İnsanlar kendi akıllarıyla Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini bulabilirler. Fakat ona nasıl kulluk ve ibaret edileceğini, ahiretle ilgili işleri, mükafat ve cezanın nasıl olacağını bilemezler. İnsanların bu ihtiyaçlarını karşılamak için işte Allah peygamberleri göndermiştir. Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı, insanları tevhid inancına çağırmak, bir ve tek olan Allah'a itaatte bulunmaya yöneltmektir. Ayrıca, Peygamberler insanların daha mutlu, daha huzurlu ve erdem içerisinde yaşayabilmelerine imkan veren ahlaki prensipleri de getirmişlerdir. Bu ahlaki prensipler içerisinde her birinin ayrı bir değeri var. Bugün zamanımızda en çok muhtaç olduğumuz prensiplerin başında ise hoşgörü prensip geliyor. Halbuki bu ümmetin kutlu Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında bunu daim görebilmek mümkün. Bu dine İslam adının verilmesi bile onun içerisindeki emniyeti, güveni, itaati, ihlası, samimiyeti, doğrudan ayrılmamayı, şaşırmamayı, barışı, hoşgörü anlaşmayı, uzlaşmayı ihtiva ediyor. İslam, hoşgörü, müsaba, tolerans ve Adalet Dini Müntesiplerini her vesileyle affetmeyi, iyiliği, hüsnü muameleyi, hüsnü merhameti, kardeşliği, muhabbeti, adaleti, gerektiğinde mal ve can ile cihadı, her türlü güzel ahlakı tavsiye eden bir dini musamma, tolerans ve hoşgörü dışında herhangi bir sıfatla tasvif edilmeyen bir mükemmellik. Allah insanlara gönderdiği peygamberlerle insanlara sadece tebliğ vazifesini yüklemiştir. Onları baskı ve zorlama yoluyla iman etmeye sorumlu tutmamıştır. Peygamberler vasıtasıyla Allah iyiyi doğruyu yanlışı ve çirkin açıklamıştır. Herhangi birine seçme noktasında insanları serbest bırakmıştır. İslam iman ve onun hayat tarzı kimseye zorla kabul ettirilmez. İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan, onları barışa, huzura, süküne davet eden, emniyeti savunan, herkese din ve vicdan özgürlüğünü tanıyan, insana büyük değer vererek en şerefli varlık gözüyle bakan, onu davranışlarında serbest bırakan, ...evrensel bir din olarak... ...Adam Aleyhisselam'dan beri vardır... ...İslam. Bakara 256... ...her daim önümüze çıkar. La ikraha fid din... ...ayeti yansır. Gök kuppada. Katta bayyener rüştümünel gay... ...dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla... ...eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde... ...kim... Tağutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Allah, iman etme meselesini mecburiliğe bırakmamış. Aksine, kulun kudret ve iradesine bağlamış. Allah, tevhidin delillerinin çok açık, gönüllere şifa verici ve hakikati, hakiki mazereti sona erdirecek, bir biçimde beyan ettikten sonra de ki hak Rabbinizden gelmiştir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar edip bedeline katlansın. İslam'a girmesi için bu nedenle baskı yapılmaz. Çünkü İslam burhan ve delilleriyle gayet açıktır. Allah'ın doğru yolu gösterdiği, kalbini genişlettiği ve iyi bir bakış açısı verdiği kimse zaten İslam'a girer. Kalbini kör ettiği, kulağını ve gözünü mühürlediği kimsenin zorlanarak ve baskı yapılarak İslam'a dahil edilmesinin kendisine bir faydası yok. İslam toplumunda her fert kendi inancını Resulullah Aleyhisselam döneminde de, önceki peygamberler döneminde de yaşamıştır. Allah insana fıtratına en uygun hayat tarzını öğretmiştir. Gücünün ve kuvvetinin sınırı olmadığı, dilediğini ol emriyle anında yapma gücüne sahip olduğu halde, hoşgörüsünün ve merhametinin bir tecellisi olarak insanın gideceği yolda zorlamamış. Biz ona doğru yolu gösterdik. Artık insan ya şükreder ya da inkar eder buyurarak, davranış ve hareketlerinde tamamen serbest olduğunu belirtir. Ancak insan yaptığı hareketlerinden sorumludur. İslam'da din ve vicdan özgürlüğü o kadar önemli ki peygamberlerin bile insanlara tebliğ yaparken baskı yapması mümkün değil. Bütün peygamberlerin görevi Allah'tan aldıkları emir ve nehirleri hikmet ve güzel öğütle. Hiçbir ücret talep etmeden anlatmaktır. İlahi vahyi insanlara zorla kabul ettirmek peygamberlerin görevi değildir. Resulullah aleyhisselam İslam'ı tebliğ etmeye başladığı zaman kavminin tepkisiyle karşılaştı ve bu uğurda birçok peygamberin çekmediği sıkıntıya ve meşakkate katlandı. Buna rağmen rahmet peygamberi olması açısından hiç kimsenin kötü yolda gitmesini istemiyor herkesin kurtuluşu için kurtuluş dini olan İslam'a girmesini arzu ediyordu. İnsanlar İslam'a girmiyor diye kendisini hırpalıyordu. Allah, peygamberini şu ayet ile teskin ediyordu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın diye, Yunus 99. ayette işaret ediyor ve onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacak kendine heder edeceksin diye şu ara 3. ayette ifadede buyuruyordu o halde öğüt ver çünkü sen ancak öğüt verirsin onların üzerine bir zorba değilsin denilerek Daşi Suresi 21-22. ayette Resulullah Aleyhisselam'ın görevinin öğüt vermek, nasihat etmek, uyarmak olduğunu, Allah'tan aldığı emir ve nehiyleri anlatırken, insanlar üzerinde bunları mutlaka kabul ediniz diye, zorlayıcı olmayacağını anlatır. Allah dileseydi zaten melekleri canlı cansız bütün varlıkları emirlerine, fıtratlarına uygun bir çizgide hayat sürmeleri için ister istemez boyun eğdirdiği gibi insanları da şüphesiz yaratılır şikayelerine uygun olarak tevhide bir Allah'a inanıp ona boyun eğmeye, onun dini istikametinde yaşamaya mecbur bırakabilirdi. Elbette Güç ve kuvvetin yegane sahibi olan Allah bunu yapmaya da kadirdi. Hiçbir kuvvette Allah'ın bu isteğini mani olamazdı. Ancak insanın yaratılış hikmetine binaen Allah böyle bir şey yapmamış. Yapmayı da irade etmemiştir. İnsanlığı din ve inanç konularında serbest bırakmıştır. Çünkü özgürlük mefhumu insana... İnsanla ilgili değerlerin en önemlilerinden biri. Şayet insanlar bu anlamda hür olmasalardı ya hepsi cebren küfre düşürecek zulme adaletsizliğe uğramış olacaktı ya da cebren bütün insanlık Allah'a inanmaya zorlanacak farklı ruhlar, kabiliyetler ve farklı gayretler eşit sayılmış olacaktı ki netice itibariyle haksızlık ve adaletsizliğe sevip olacak imtiharın bir anlamı kalmayacaktı. Bu durum en mükemmel bir şekilde yaratılıp, yükselme noktasında melekleri bile geçebilecek düşüşte en aşağı bir mertebeye veya başlayın hayvanlar seviyesine hatta onlardan daha aşağı mertebelere düşebilecek kabiliyetteki insanın yaratılış hikmetini anlamsız hale getirecekti. Böyle bir durum her türlü noksanlıktan münezzeh olan her şeyi hikmet çerçevesinde yaratan Allah'ın zat sıfat ve esmasının tecellisine aykırı olurdu İslam herhangi bir kimseye zorla Müslüman ol demez çünkü iman kalplere zorla yerleştirilecek bir şey değildir İslam elham birini imanın bir gereği veya tezahürü olarak ibadet ve dini şiarlara uymaya zorlamaz çünkü iman olmadıkça bu ibadetlerin hiçbir anlamı yoktur bu iki hususta İslam insana hürriyetler verir Hz. Ömer radıyallahu'nun Hristiyan bir kölesi vardı. Hz. Ömer radıyallahu'nun kendisini İslam'a davet edince köle dinde zorlama yoktur diyerek Hz. Ömer bu isteğini geri çevirir. İbn Kesir tefsir kit Kur'an-ı Azim'de geçen bu noktada İslam dininin açık delilleri ortaya konulduktan sonra insanların İslam'a girmeleri ya da Müslümanların dinlerini terk etme konusunda baskı uygulamaz. Resulullah Aleyhisselam hayatı boyunca davranışlarını yönlendiren temel düşüncesinde bu genişliğe, hoşgörüye yer vermiş. Mekke'deki hayatına kıyasla gücü elinde bulundurduğu Medine dönemindeki hayatı için daha da doğru bu durum. Resulullah Aleyhisselam hayatını süsleyen hoşgörü ve müsamaha çevrevesinde, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et ayeti gereğince insanlara tebliğ yapmıştır. İnsanların sert, katı ve kaba olmaları onu asla bu ülkeden vazgeçirmemiştir. Hikmet ve doğru söz, güzel nasihat ve mücadelenin en güzeli nasların hitap tarzının esasıdır. Katı, kaba, ısrarcı, inatçı, sert, injitici ve anlaşılamaz veya zor anlaşılır beyan ve davranışlardan titizlikle kaçınmak bu davet tarzında vazgeçilmez bir esastı. En güzel şekilde mücadele etmek, karşıdakinin üzerine fazla yüklenmeksizin, onu kötüleyip rezil ve rüsvayet etmek sizin tartışmak gerekir ki muhatap da kendisini davet eden kimseye güvensin ve asıl gayesinin münakaşa edip üstünlük sağlamak olmadığını Sadece duyurup, tebliğ edip, ikna edip hakikate ulaştırmak olduğunu kabul etsin. İnsan, nefsinin bambaşka bir kibri ve inadı vardır. Hayatımızda her zaman her yerde görüyoruz. Yumuşaklıkla hareket edilmedikçe savunduğu fikirlerinden dönmesi de pek mümkün değil. Hezimet duygusunu hissettiği müddetçe gerçekleri kabul etmez. Tartışma yapılırken hemen işe nefis kırışır. O yüzden bizde münazara değil, münakaşa değil, münazara vardır. Münakaşa kavgaya götürür. Münazara ilmi bilgilerin paylaşımıdır. Kalabalıkların yanında savunulan fikirlerden vazgeçmek, şahsiyetini düşürmek ve saygıyı yitirmek manasını taşır ve bu yüzden savunduklarından vazgeçmez kişi. İşte bu çok ince olan bu hassasiyeti ancak güzel şekilde yapılan tartışma bertaraf eder ve karşıdakine şahsiyetinin muhafaza edildiğini, değerinin her zaman hürmetle karşılandığını, Allah yolunda tartıştığını, kendi şahsiyet için değil Allah için mücadele ettiğini, kendi görüşünün başarı kazanıp karşıdakinin görüşünün mağlup olduğunu göstermek gayesini gütmediğini hissettirir. İslam tebliğinde ilgilenenler için Nal suresinin 125. ayetinin iki hususu çok önemli. Hikmet ve güzelüydü. Hikmet kişinin tebliğ sırasında dikkatli ve basiretli olması, bunu körü körüne yapmaması, hitap edilen kişinin zihin, yetenek ve şartlarının göz önünde bulundurulması ve mesajın uygun bir şekilde iletilmesini gerektirir. Bundan başka aynı metot herkese veya her gruba uygulanmamalı. Aksine önce muhatabın hassasiyeti teşhis edilip ona göre vahi paylaşılmalı. Güzel ahlakta de iki nokta var. Bir kişi muhatabını sadece mantıki ikna metotları ile değil aynı zamanda duygularını cezbedecek şekilde hakikati ilana da gayret etmelidir. Allahu Teala Hz. Musa'yı ve kardeşi Hz. Harun'u Firavun'a gönderirken kavliyle yin hakikati yumuşak söz söyleyerek anlatmalarını ister. Taha suresi 44. ayette. Tebliğde tatlı dilin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Karşımızdaki kişi ne kadar sert ve inatçı olursa olsun, bu prensibi ilki olarak kabul ettiğimiz müddetçe, sözlerimiz mana itibariyle hakikat ulaşır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimseye, sanki candan bir dost olur buyurur Allah. Fussilet 34'te Resulullah Aleyhisselam da Allah kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eder ve bütün işlerde yumuşaklıkla davranılmasını sever. Yumuşaklık bulunduğu işi güzelleştirir. Yumuşaklığın kaldırılması ise o şeyi çirkinleştirir. Allah her şeye karşı iyi muamele etmeyi emretmiştir buyurarak konunun önümüne dikkat çeker. Bizim için Üsvetün Hasene yani e, Azazap suresi 21. ayette örnek olarak sunulan Resulullah Aleyhisselam'ı bütün fiil ve hareketlerimizde örnek alıp kabul etmek, onun gösterdiği yumuşaklığı, hoşgörüyü ve sabrı insanlara en iyi şekilde göstermek gerekir. insanı en mükemmel bir şekilde yaratan, kainattaki bütün varlıkları O'nun emrine veren Allah, Rahman sıfatının bir tecellisi olarak bütün insanlara merhamet nazarıyla bakar. Doğruluk ile eğrilik birbirinden ayrıldığı halde insanların kimi Müslüman, kimi Hristiyan, kimi Yahudi, kimi Müşrik, kimi Münafık, kimileri de diğer beşer menşeli dinlere bağlıyken Allah ben size son din olarak İslam'ı gönderdim. Hepiniz bu dine girmek zorundasınız. Yoksa size verdiğim bütün nimetleri elinizden alırım demediği gibi bu dünyada serbestsiniz. İstediğiniz hareketi yapabilirsiniz. Peygamberlerime gönderdim. İnsani beşeretlere bağlı olarak onların sunduğu adalet kavramına bağlı kaldığınız sürece ister Müslüman olun isterse kafir olarak çalışın. Herkes çalıştığını karşına alır. Ama öldükten sonra ahiret hayatında ise İnkarın karşılığını görürsünüz der. Müminler kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar, boş söz iş ettiklerinde ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size, size selam olsun. Biz kendini bilmezleri, arkadaş edinmek istemeyiz derler diye, Kasas Suresi 54 ve 55. ayet gözümüze görünür. Sen davetini yap ve, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben, ben, Allah'ın indirdiği kitaba inandım. Ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar. Dönüşünüzde, Onadır diye şura 15. ayette peşin sıra gelir. Allah Resulü 622 tarihinde miladi Mekke'den Medine hicret ettiği zaman Medine'de yürürlükte olan bir kanun sistemi yoktu. Allah Resulü aleyhisselam dağınık halde bulunan insanları bir kanun etrafında toplayarak 52 maddeden oluşan bir vesika. Bugünkü tabirle bir anayasa metni hazırladı. Bu metin her topluluk için karşılıklı anlayış ve müsamaha çerçevesinde vicdan hürriyetini içeriyor. Buna göre Yahudiler kendi dinlerine göre yaşayabilecekler, Müslümanlar kendi dinlerine göre yaşayabilecekler. Herkes için bu geçerli olacaktı. Bu karşılıklı hoşgörünün en ilginç yanı ise herkes sadece kendi dini uygulamaları ve doğmaları yönünden değil ait olduğu grubun kanunlarına uyma yönünden de tam bir özgürlüğe sahipti. Yahudiler Yahudi kanunlarına, Hristiyanlar Hristiyan kanunlarına göre yargılanabilecekti. Bunun içindir ki Resulullah zamanından günümüze kadar gayrimüslim tebaa, İslam ülkelerinde hiçbir zorlukla karşılaşmamışlardır. Bir devletin vatandaşı olmak için Müslüman olmak zorunluluğu yoktur. Bilakis tüm dinler bundan faydalanırlar. Sadakat Müslüman vatandaşlar için geçerli ve mutlaka aranan bir şarttır. Devlete isyan eden kimse bir Müslüman dahi musaaf edilmez. Bileki suçuna göre cezalandırılır. İslam inanç esaslarının üçüncüsü veya dördüncüsünü kitaplara ve peygamberlere iman oluşturur. Yahudiler, Tevrat'a, Hristiyanlar ise İncil'e inanır. İki dinin müntesipleri de Kur'an-ı Kerim'i son kitap olarak kabul etmeyip inanmazlar. Halbuki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e inandıkları gibi Tevrat'ın aslına ve İncil'in asıllarına da aynı şekilde inanırlar, inanmak zorundadırlar. Ben Müslümanım. Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarına inanmam diyen bir kişinin İslam dairesinde kalması mümkün değildir. Aynı şekilde Müslümanlar Hazreti Muhammed'e inandıkları gibi biz peygamberler arasında ayrım yapmayız diyerek Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya da inanmaları gerekir. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buna defaatle işaret eder. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbirinin arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz affına sandık. Dönüş sanadır dediler diye. Bakara suresinin 285. ayetini genelde her yastıktan sonra da okuruz. Resulullah aleyhisselam makar ol ki, ''Sana da musamakar davranılsın.'' hadisinde mana olarak sen kolaylaştır ki senin için ve sana da kolaylaştırılsın demiş oluyor aslında. Hepimiz diğer insanlardan bir ömür boyu sevgi ve saygı bekler, hoşgörü ve musamaha umar, muhabbet hisleriyle kucaklanmak isteriz. Evde, okulda, iş yerinde ve sokakta, kısacası her yerde. Karşılaştığımız insanlardan merhamet ve saygı bekleriz. Ancak bütün bu bekleyişler içerisinde kendimizin başkalarından beklediğimiz davranışları yapıp yapmadığımızı araştırmaz, hep karşı tarafı suçlarız. Oysa affetmeyenin af beklemeye, saygılı olmayanın saygı görmeye, sevmeyenin sevilmeye hakkı olmaması gerekir kendimize yapılmasına tahammül etmediğimiz davranışları, başkalarına yapmamak, yapılmasını istediğimiz hareketleri de başkalarına yaparak, hoşgörüye hak kazanmak gerekmekte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz kendi nefsi için istediğini kardeşi için de istemedikçe, tam iman etmiş olmaz. İmanın olgunlaşıp, kemal seviyesine ulaşabilmesi için, Kişinin kendi için istediği ve arzuladığı iyi ve güzel şeyleri, başkaları için de isteyip arzulaması, kendisi için yapılmasını istemediği davranışları, başkalarına da yapılmasını istememesi. Böyle bir kişi yapmış olduğu davranış ve hareketleriyle herkesin takdirini ve güvenini kazanmış olacağı gibi, insanlar üzerinde olumlu bir tesir de icra eder. Resulullah Aleyhisselam, başkalarının elindekini, Nimetin gitmesini istemeyin. Almak istemediğiniz halde malın fiyatını arttırmak için fiyat yükseltmeyin. Birbirinizi kızdıracak şeyler yapmayın. Birbirinize sırtlarınızı dönüp uzaklaşmayın. Birbirinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Ey Allah'ın kulları! Fekûnû ibadallâ ihvânâ. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz! Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ondan yardım kesmez. Ona yalan söylemez. Onu hakir görmez. Sonra kalbine işaret ederek üç defa, Takva işte şuradadır. Takva işte şuradadır. Takva, işte şuradadır. Kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Kim Müslümanın bir ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun bir ayıbını örter. Bu özelliklere sahip olanların insanların oluşturduğu toplumda kargaşa, kin, nefret, öfke ve taassup gibi unsurlar olmayacağı gibi insan ilişkileren seviyede olur. Böyle bir toplum içerisinde bulunmak kişiye huzur ve mutluluk verir. Resulullah Aleyhisselam'a bir kavim keler adı verilen Arap tavşanını kızartarak ikram ettiler. Resulullah Aleyhisselam bu hayvanın etinden yemez. Oradakiler ''Ya Resulallah yoksa hayvanın eti haram ve günah olduğu için mi yemiyorsun?'' sorusuna ''Hayır. Ne haramdır ne de günah fakat ben bu etten hoşlanmıyorum. Buyurun siz yiyin.'' diye cevap verir. Onlar da kelleri afiyetlerler Biz de bir kanaati ve hizbi beğenmeyebilir, ondan hoşlanmayabiliriz ama o kanaat ve hizip sahiplerine olsun. Kendilerine musahma göstermemiz icap eder. Böyle bir hareket tarzı Allah'ın çeşitli kabiliyet, yetenek, düşünce ve fikirle yarattığı insana duyulan saygının bir göstergesi. Kurum ve kuruluşlar rahat bir ortama kavuşur, böyle bir ortam ve zihnet oluşursa. İslam, din ve vicdan hürriyetini kişinin kendisine bırakır, ta ki kişi kendisine ve başkasına zarar vermediği müddetçe bundan faydalanır. Fertleri birbirine hoşgörüle bakmayan milletlerde ve müsamaha ruhunun tam yerleşmediği ülkelerde, ortak düşünceden, şuurdan bahsetmem mümkün olmaz. Böyle bir ülkede büyük küçük her düşünce taarruzların kıskacında birbirini yer bitirir. Fikir adamları da halka yararlı olmaz. Sağlam bir düşünce ve inanç Hüriyeti oluşturulamadığı gibi adalet ve hukuk devletinden de bahsedilemez. Bahsedilse de ancak bir aldanma olur. Resulullah Aleyhisselam İnsanlar için hatta inanmayanlar için de bir örnek oluşturur. Çünkü Allah Resulü bütün insanlığa gönderilen bir elçidir. Sen büyük bir ahlak üzerinesin denilir Kur'an'da onun için. Andolsun Allah Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ve Allah'ı çok zikredenler için zikredenler için güzel bir örneklik vardır. O güzel örnektir. Peygamber size ne verdiyse onu alın size neyi yasakladıysa ondan sakının Peygamber aleyhisselamın ahlakını ve idrakini bu zamana vasıta asla taşımamız icap eder İbni Şam'ın siresinde geçer ki konumuzu bugün bu sohbetimize böyle kapatalım Allah Resulün örnekliğini bahsetmişken çünkü Kur'an'ın terbiyesi yetişmiştir kendi nefsi için öfkeye barındırmaz Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda amcası Hazreti Hamza'yı Mekkeli müşrikler tarafından burnu ve kulakları kesilmiş, göğüsü yarılmış, cesedi parçalanmış, ciğerleri çıkarılmış bir şekilde görünce bütün şehitler için üzülmüş ve ağlamıştı. Ancak... Hazreti Hamza yapılan bu bir insanın bir insana değil bir hayvanın bir hayvanı yapmayacağı kadar vahşiydi. Allah'a yemin olsun ki eğer Allah bana zafer verirse senin yerine otuz kişiyi böyle yapacağım diye yemin etmişti beşer zafiyetiyle. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 126. ayeti indirmişti. Eğer ceza vereceksiniz Size yapılan işkencenin misliyle cevap verin. Ama sabredecekseniz, elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Mekke'nin fethinden sonra, ahlakı muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir rasul olan Efendimiz, Ayşe anamızın ifadesiyle yürüyen ve yaşayan Kur'an olan Efendimiz, en güzel örnekli önümüze koyuyordu. Hazreti Hamza'yı şehit eden o vahşiyi, Allah Resulü'nün huzuruna gelerek İslam'a girmişti ve affedildi. Aynı şekilde Mekke'nin fethinde Hazreti Peygamber'in amcasının göğsünü yararak kalbini çıkarıp ağzında çiğneyen hindi İslam'a girince büyük affa maruz kaldı. Sevgili dostlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını her yönüyle ve bütünüyle anlamaya muhtaçız. Allah Resulü'nü anlama ve anlamlandırmada. Sözlerimizi onunla övmeye çalıştığımız. Onu övmeye değil, sözlerimizi onunla övmeye ve zinetlendirmeye çalıştığımız sevgili kıymetlimiz. Aradan geçen asırlar sonra bile onu sürekli özlediğimiz. Umre ve had seferlerimizde, onu her birli ziyaretimizde, babu selamdan girip muacehesinin karşını durduğumuzda bile burnumuzda özlemin tüttüğü o kıymetli Efendimiz'i Resulullah Aleyhisselam'a doğru anlama ve anlamlandırmada hayatımıza mesajlarını doğru taşımada bizleri şereflendirip onurlandırsın. Ve ahir zaman sahabesi olmanın üstünlük ve şerefiyle bizleri nimetlendirsin. Saadet asrının değerlerini bu zamanımıza taşımayı, milenyumlu çağları asrı saadetin şerefli, onurlu değerleriyle kıymetlendirmeyi ihsan eylesin. Bu haftaki radyo sohbet programımızda böylece tamamladık. Bize Özel efemin iletişim adreslerinden ve www.sensor.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Mekke, Medine ve çevresindeki Siret-i Nebeviye ile alakalı yaptığım video çekimlerini YouTube kanalımdan Görebilirsiniz. Hazreti Muhammed'in de hicaz haritemede internetten araştırarak ve web sistemlerden ulaşabilirsiniz. Bu anlattığım değerleri ve yerleri de orada gözlemleyebilirsiniz. Facebook, YouTube ve Twitter'la beraber Instagram hesaplarından da imkan dahilinde paylaşımlarda bulunarak bize sunulmuş olan ömür sermayesinde bir zerre miskalda olsa ne yapabiliriz? Onun gayreti içerisinde. Radyo sohbet programlarımızın 16, 17. yılında gayretimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Dualarımızdasınız, dualarınız olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatun.